Merhaba, ee, ben Mavi. Ben Deniz. Bir sözküçüküm programına daha hoş geldiniz. Ee, aslında bugün Mavi ile birlikte e, daha önce bir telefon konuşması yaptığımızda eğitim sistemi üzerine konuşuyorduk, böyle hararetli hararetli birbirimizi aramış. Böyle oldu, şöyle oldu. Geçen gün şuna denk geldim diyorduk ve Mavi bu sene üniversiteye başlayacak ve iki artık e, liseyi bitirmiş insan evet. olarak sayısız eğitim sistemini eleştirdiğimiz programlardan bir tane daha yapalım dedik. Ama bu birazcık daha hem kendi aramızda konuştuğumuz, ben bunu yaşadım, Mavi bunu yaşamış, Allah Allah neden böyle olmuş dediğimiz bir program olsun. Hem de aslında işe bilene soralım dedik programımızın ilerleyen zamanlarında Galatasaray Lisesi'nin rehber öğretmeni Feyza Hanım'a bağlanacağız. Ve bir de şöyle bir özelliği var, artık ikimiz de çıkmış olarak belki daha objektif değerlendirebiliriz. Ve e, ben biraz mesela şun, şununla da bu programı yapmak istemiştim. İngiliz arkadaşlarımla konuşuyordum, hı hı. kapağı yurt dışına atmanın sevinciyle. Onlar bu sistemi bizim baktığımızdan daha farklı bakıyorlar ve aslında bizim de göremediğimiz e, bazı avantajlarını söylediler bana. Ve ben de A, belki de objektif bakamıyoruz hala ama belki şimdi daha objektif bakabiliriz. Hı hı. Bırak bu sistemden şimdilik çıkabilmiş insanlar olarak diye. E, sen bundan bahsederken aslında çok belli başlı bir noktamız vardı. O da şuydu aslında İngiltere'de farklı şehirlerden yani bir şehirden A şehrinden kalkıp B şehrine okumaya gidemiyorsun. Ama Türkiye'de böyle bir olay var. Şehirden çok hani sınıflar arası geçişi kastediyorlar sanırım. Hı hı. Hani Diyarbakır'dan İstanbul'a gelip okumak mümkün. Ama e, İngiltere'de daha sosyal sınıf olarak daha aşağıdan yukarıya geçmek... Aslında görünmez duvarlar var ve sizin ülkenizde o kadar da yok ve bunu da fark edin. Çünkü sisteminizin gereği, hani puanlara dayalı bu sınav sisteminin avantajı olarak dendi. Ve biz hani tüm lise hayatımız boyunca bu puanlara dayalı eğitim sistemini eleştirerek ve bunların ne kadar kötü yanları olduğunu çocuğun gelişimi açısından hı hı. tekrar tekrar söyleyen insanlar olarak aa belki, de, belki de, bir de bir şeyleri de doğru yapmamıza da sebep oluyor mu acaba? Daha nasıl objektif değerlendirebiliriz demek istedim. Hı hı. Aslında bunların dışında birazcık daha aklımıza takılan sorular var. Mesela 8. sınıfın sonunda artık liseye geçiş döneminde açık uçlu soruların gelecek olması böyle bir durum gündemde. Zaten yalan yanlış okunan sınav sonuçları var. İnsanların kayırıldığı ortada. Ve bunların sonucunda bir de görüşünü ister istemez belli edebileceğin ve... Bilerek yapmasan da bilinçaltında belirli kelimelerle bunu okuyacak öğretmenin senin hakkında karar vereceği bir açık uçulu sınav sistemi. Böylece ideolojinde de işareteyim. Evet, evet. <gülüyor> belki de e, birilerinin çok işine gelecek bir durum bu. Ve e, aklımızda maviyle şöyle de bir şey var ki bizim ülkemizde bizim rehber öğretmenlerimiz belki şu anda değişmiştir durum. Hiç bilmiyorum çünkü biz süredir ilgilenmiyorum lise ve ortaokul sınavlarıyla. Fakat... Ee, i̇yi olan güzel olan en yüksek puan iyi olan güzel olan en iyi üniversite onun dışında sana para kazandırmayacak meslek senin hayalin dahi olsa kötü ve ona bulaşmaman gerekir. Bu da tamamen zaten bu sınav sistemiyle alakalı aslında çünkü puana göre bir sınav sistemimiz var mesela ben onu daha çok bunu savunuyordum hı hı. hep. İngiltere'de yazdığın e, yazıya ve konuşmana mülakata göre seçiliyor. Bu ne demek? Düşüncelerini ifade ettiğine göre. Ve giriş sorusu her üniversitede şu. Neden mesela ben bunu yanıtladım. Neden siyaset okumak istiyorsun? Yani sınav sistemi seni neden ilgi e, duyduğun alanı istediğine dair senin inandırıcı olmanı bekliyor. Ama bizim sınav sistemimizde hangisinden daha çok para kazanabilirsin'e yönlendiriyor? Çünkü puan var. Hı -hı. Çünkü puanın, puanın eş değeri olduğu üniversiteye gitmeye dayalı bir... Yalnız Mavi'cim demin böyle acaba iyi mi derken bir anda... <gülüyor> şimdi bir anda kendi düşüncelerim ortaya çıktı. Evet. Evet. Ee, istersen bunların hepsini Feyza Hanım'a soralım, Feyza Hanım'a bağlanalım. O belki birazcık bizi daha aydınlatabilir. Evet, şimdi Feyza Hanım programımıza dahil oldu mı Feyza Hanım bizi duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorum. Merhaba. Merhaba, Merhaba. hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ee, biz sizinle bağlanmadan önce birazcık Mavi'yle konuştuk. Hı hı. Mavi belki aklımızdaki soruları birazcık size yöneltir ama bundan önce bir sizi evet. tanıyalım. Ben e, rehber öğretmenim e, Galatasaray Lisesi'nde çalışıyorum. E, daha çok e, öğrencilerle e, mesleki yönlendirme, e, üniversitesine hazırlık, ders çalışma problemleri, rehberlik saatleri, e, bu gibi e, rehberlik e, koordinasyon görevlerini yürütüyoruz okullarda. Hı hı. Tıpkı diğer tüm rehber öğretmenlerin yaptığı gibi. Evet. Um... Biz Deniz ve siz, e, siz gelmeden önce bu yönlendirme sistemi çocuklar neye göre yönlendiriliyorlar aslında bu sınav sisteminde diye konuşuyorduk. Sizce bir rehber öğretmen gözüyle e, merak ediyoruz. 2013'te şimdi sizce 8. sınıftan itibaren çocuklar öğrenciler neye göre yönlendiriyorlar? Hangi değerlere göre ve bu süreç nasıl işliyor sizce? Ülkemizde e, şimdi değişen yeni bir sistem var. E, okul sistemi 4 artı 4 ile e, değişti. Dolayısıyla e, mesleki yönlendirmeyle ilgili 8. sınıftan itibaren e, bir takım yeni planlamalar yapılmakta. Ancak şimdiye kadarki süreç şöyle, e, öğrenciler sınava giriyorlar. E, SBS sınavıyla e, en iyi okullara e, yerleşebilmek için e, bir sınav maratonuna başlıyorlar. Dolayısıyla e, okullar, e, okul seçimi, e, okul kazanma süreci tamamlandıktan sonra aslında... Ee, o süreç içerisinde olan e, öğrenciler bir şekilde e, mesleklere, meslek seçimine başlamış oluyor. Kendi geleceklerini belirlemeye başlamış oluyorlar. Tabii ki iyi okullarda olan öğrencilerin seçenekleri e, biraz daha akademik yönde oluyor. E, mesleki eğitim yapan kurumlara yönelen öğrenciler de e, teknik, e, e, teknik eğitim sınıfında Belki daha sonrasında da meslek yüksek okullarına yönelmek üzere bir adım atmaya başlıyorlar. Hı -hı. E, peki senelerde... konuşmanızın başında kendi tercihleri doğrultusunda dediniz. Acaba bu öğrencinin ne kadar kendi tercihi oluyor? yani Siz rehber yani, öğretmensiniz e... ve bunun içindesiniz. Burada ailenin faktörüne, e, aileyle birlikte öğretmenlerin faktörüne... yani Evet çocuk kendi isteği var fakat Hı -hı. puan onun çok üzerinde ve... ...bunu tırnak içinde söylüyorum... ...çok daha iyi bir bölüme... ...çok daha iyi para kazanabileceği bir bölüme... ...puanı tutuyor. Bu hı hı. ne kadar kendi tercihine kalıyor... ...çocuğun üniversite sınav sonuçları... ...geldikten sonra? Yani öğrenciler... ...aslında... ...lise hayatı boyunca... ...başarılı başarısız olduğu dersler doğrultusunda... ...kendilerini tanıyabildikleri ölçede, ölçüde... ...öğretmenlerinin ve ailelerinin de... ...fikirleriyle... ...bir şekilde... Ee, maalesef toplumsal e, yargılara da e, yargılarla birlikte daha çok para kazanabileceği mesleklere yönelebiliyorlar Ancak e, bu e, gerçekten ailenin isteğimi öğrencinin isteğimi e, çok e, net olmayan bir şey ama e, puanı iyi olan e, iyi bir üniversite iyi bir üniversite kazanabilecek bir öğrenci En azından e, şu ayrımda e, bazen Doğru seçim yapabiliyor yani sağlık meslekleri e, tıp, e, mühendislik, hukuk gibi mesleklerde e, biraz daha e, seçim konusunda e, özgür davranabiliyor. Ama tabii ki bunların e, bu mesleklerin toplumdaki statüsü e, çok iyi e, ve e, öğrencilerin e, iş açısından iş bulma olanakları da göz önünde alındığında Bazen ailelerinin e, e, ailelerin önerilerini dinliyor öğrenciler. Yani burada meslek seçiminde aslında kendi hayallerini gerçekleştirme konusunda belki sanat, spor e, dallarına yönelmekte biraz sorun yaşıyor öğrenciler. Yani hı hı. çok başarılı bir öğrenci maalesef e, sanatta da çok başarılıysa sanat alanına yönelmeyebiliyor. Yani sıkıntı bu, bu noktada sanırım. Ee, yani aslında baktığımız zaman e, birazcık daha... Toplumda e, pek beğenilmeyen yönlere eğilim daha az ve bunun da aslında sebebi aile diyebilir miyiz? Evet e, yani ailenin yönlendirmesi var ama toplumsal şartlarda e, bu öğrencinin hayallerini gerçekleştirip mutlu olabileceği, para kazanabileceği bir e, meslek sunmayabiliyor ona. Yani çok başarılı bir öğrenci, çok iyi bir doktor olabilir e, ama çok iyi bir sanatçı da olabilir. Tabi bu noktada e, toplumsal gerçekliğe bakarak e, her zaman e, bu dallara e, ikinci planda e, adım atıyor. İşte hobi olarak yaklaşıyor. O yüzden e, bazen o e, para kazanabileceği mesleklere yönelme konusunda öğrenci de çok istekli oluyor maalesef. Tabi burada önemli olan e, bizlerin okullarda e, öğrencilerin gerçekten kendilerini tanımalarını nasıl, nerede çalışarak mutlu olabileceğini e, anlamalarına yardımcı olabilmek. Yani onlara e, sunduğumuz bilgiler işte ne kadar çok, e, bu meslekte ne kadar para kazanabilirsin, nasıl bir statü elde edebilirsin yerine, bütün gün sen ne yaparak mutlu olabilirsin, bütün gün sen hayatını nasıl geçireceksin, bütün hayatın nasıl geçecek, bu, noktada, e, bu noktaya odaklanmak gerekiyor. Siz ee, mutluluktan bahsettik. Bu sanırım bu puanlara dayalı sistemin mutluluğu veya da ilgi alanını göz ardı ettiğinin en büyük <gülüyor> e, göstergelerine olan bir ifade duyuyorum sık sık arkadaşlarım arasında son zamanlarda. Puanıma yazık oldu. Ne düşünüyorsunuz bunun hakkında? Çok aslında çok açıklayıcı değil mi? Puanıma yazık oldu. Yani önemli olan sanki e, sıralamadaki yerde evet. ilgi alanı değil gibi. Yani evet maalesef öyle. Mesela e, şöyle örnek vereyim. Yararlı. İngilizce, tıp. Türkiye'de hani dereceye giren öğrencilerin yerleştiği bir bölüm. Aslında bu dereceye giren öğrencilerin hepsinin hayali bu olmamalı. Yani öğrencilerin hayalindeki meslek ve okul puanları sıralamaları tamamen farklı bir yöne götürebilir. Ama yalnız şunu da unutmak gerekiyor. Üniversiteye yerleşme üzere başvuran öğrenci sayısı ülkemizin genç nüfusu çok fazla. Ve bir sınav sistemi var ve bu da onları bir yarışa sokuyor. Ve bu yarış içerisinde de her zaman popüler olan şeyler, e, popüler olan bölümler en yüksek puanlı öğrencilerin tercih ettiği bölümler olarak karşımıza çıkıyor. Tabi bu belli başlı mesleklerde geçerli. Ee, Peki hala şöyle de bir sorun var aslında benim. Şimdi baktığımız zaman bir sınav sistemi var. Bu sınav sistemi öğrencileri yarış atı gibi kullanıyor ve Hı -hı. popüler olan meslekler de var bunun sonucunda evet. ve bunlara eğilim Hı -hı. çok daha fazla. Hı -hı. Ee, peki siz bir rehber öğretmen olarak e, bir sınav sistemi aklınızda olsa... Şöyle şöyle olsa daha iyi olurdu. Bu çocuklar işte yani genç günümüzün yaşından... de Günümüzün yani koşullarına Hı -hı. da uygun olarak. Evet. Çünkü gerçekten nüfusu, söylediğiniz gibi genç nüfusu çok fazla Hı -hı. olan bir ülkeyiz. Bu koşullara da uygun. Yani belki o yüzden bir İngiltere Aklınız modeli... nedir? Evet, evet, yani şöyle olsaydı. işte test olmasaydı da e, keşke her öğrenciyle birebir görüşme sağlansaydı. Keşke şöyle olmasaydı da böyle olsaydı dediğiniz bir nokta var mı? Yani... E... Birçok öğrencinin hayal ettiği şey aslında hani istediği bölümde okuyabilmek ama emin olun böyle bir sistem kurabilseydik. Böyle bir sistem kurabilmemiz için eğitim sisteminde çok ciddi hani değişiklikler, sayı bazında, üniversite bazında yenilikler, verimin ve kalitenin arttığı bir ortam olması gerekir. Öğrenciler evet puanı düşük ama belki hani hukuk okumak istiyor ve Ama, belki de yeteneği e, var aslında. Evet. Sınav sistemi şu şartlarda Türkiye'de olması gereken bir sistem. Ama belki başka şekilde olabilir. Çünkü sınav maratonu eğitim sisteminde liselerdeki özellikle son yıl okullarda birçok şey sekteye uğratıyor. Yani biz bütün lise, bütün liseler son sınıfların ders programlarını, işte gidişatlarını bir şekilde sınava göre ayarlamak durumunda kalıyoruz. Yani okul birazcık anlamsız hale geliyor son sınıfta. Belki okullarla bağlantılı bir şey yapılabilir, bir sistem geliştirilebilir. Ama bu sistemi geliştirmek de çok zor. Ee, öğrencilerin e, yeteneklerini ölçen başka bir sınav geliştirebilmek, e, diğer ülkelerin e, sistemleri çok farklı, gerçekten zor çünkü e, öğrenciyi seçebilmek için yeteneğini ölçebilmek için kesin tanı koymak kesin ölçüm yapmak e, etik olmayan e, sonuçlar da doğurabiliyor etik olmayan sürece de sebep olabiliyor dolayısıyla e, yani bu sınav sistemini oluşturabilmek için gerçekten e, veri olarak öğrenci sayısı üniversite sayısı bütün bunları ele alıp incelemek gerekiyor. Yani bu çok kolay bir iş değil. Belki sınav kaygısını sınav maratonunu azaltmak üzerine bir şeyler yapılabilir. Bunu da her yıl deniyorlar. Maalesef her yıl değişim de çok iyi bir şey olmuyor. Bir önceki yılda öğrenciler her bir sonraki yıla mağdur olarak değişen sisteme uyum sağlamaya çalışarak yeni bir Kaygı eklenerek devam ediyor hayatlarına. Ee, tek bir sınav olması ve çok e, farklı oturumlarla sınav olması e, yapılıyor son birkaç yıldır. Yani Bunun da olumlu ya da olumsuz taraflarını görüyor görüyoruz. Yani Keşke gerçekten dediğiniz gibi öğrencinin isteklerine, idealine, yeteneğine uygun bir seçim yapılabilse. Yani e, bu seçimler e, çeşitli sınavlar oluşturulabilir ama öğrenci sayısı çok fazla ve üniversite sayısı e, Ulaşım olarak bakıldığında e, Emin olun herkes her şehirdeki Üniversiteyi tercih etmeyecek Belli başlı üniversitelere e, Yönelmek isteyecek ve mecburen Bir sınav konulmak zorunda kalacak Yani bence burada eğitimin ve üniversitelerin e, Donanımının e, Fiziki şartlarının e, Yerleşim bölgelerinin Öğrencilerin sevebileceği Şekilde arttırılması gerekiyor Kalitenin arttırılması gerekiyor ki Tüm üniversiteler birbirine Eşit seviye kaliteli eğitim verebilirsin yani. Bu şekilde görürsün. Pekala tam da burada şunu da sormak istiyorum aslında aklıma takıldı. Bu e, yine siz programımıza bağlanmadan önce Mavi ile konuşuyorduk. Sekizinci sınıfın sonunda e, açık uçlu sorularla öğrencilerin bilgilerini ölçmek gibi bir durum söz konusu. E, SBS'nin kaldırılması. Böyle bir şeyin üniversite sınavının yerine konulduğunu düşünürsek sizce başarılı olur mu? <gülüyor> Şöyle... E... Açık uçlu sorular bizim eğitim sistemimizde biz öğrencilere eğitim verirken açık uçlu sorular kendini anlatabilmek, düşüncesini yorumlayabilmek üzerine bir eğitim müfredatımız var. Ama sınavlarımız da test üzerine. Dolayısıyla eğitimle sınavın uyuşmadığı bir nokta oluyor. Öğrenciler her zaman test çözmek istiyorlar. Dolayısıyla test sınavına girecekleri için. Evet güzel bir fikir. Ancak bunun yorumlanması ve puanlanması etik olarak e, bir takım tartışmalara da yol, aç yol açacağı için hani hı hı. yoruma dayalı bir puanlama sistemi e, akıllara şüphesi yani bu şekilde bir şüphe getireceği için e, evet güzel bir fikir görünse bile e, çok tercih edilmeyebilir diye düşünüyorum hani bakış açısı olarak çünkü öğrenciler o zaman e, sonuçlarına itiraz edecekler. Evet. Ve sonuçlarına şey. itiraz ettiklerinde de çok objektif bir şey sunamayacaklar aslında öğrencilere. Bu doğruydu ve sen bunu işaretledin değil, sen bunu yazdın ve bu uygun değildi gibi belki de bir cevap gelecek. Yani bu aslında şöyle bir şey. Yabancı ülkelerde öğrenciler bir üniversiteye başvururken kendi şimdiye kadar yaptıkları faaliyetleri bir takım dil sınavı sonuçlarını ve bir de kendilerini anlatan bir kompozisyon ya da bir mülakat gibi süreçlerden geçiyorlar. Ee, aslında burada hani o bölümü neden istediğini, Hı -hı. neden e, ya, ya, okumak istediğini anlatıyor öğrenci. Bizim ülkemizde de hani e, böyle bir uygulama olabilir ama dediğim gibi e, öğrencilerin e, sayısı, isteği, popüleritesi, mesleki statüsü e, fazla olan mesleklere yoğun yönelimi nedeniyle emin olun. Bir üniversitenin e, hukuk bölümüne gerçekten ilgisi ve yeteneği olan mesela Marmara Üniversitesi'ne e, gerçekten de seçmekte zorlanacaktır Marmara Üniversitesi. Hani bu alanda ilgisi ve yeteneği olan. Çünkü çok fazla öğrenci var. Gerçekten ülkemizde başarılı çok fazla öğrenci var. Ama işte başarılı dediğimiz kavram yani programın başında aslında biraz iyi polis olmak istemiştim ama şu an yine o çizgiyi kaybettim sanırım. Ee, tabii ki bir so pek çok sorunun üstündesinden gelmemize sebep oluyor bu sistem. Ama aslında çok çok sorunlu bir, yani uzun vadede çok sorunlu bir yapı teşkil etmiyor mu sizce? Çünkü şöyle bir şey mesela en basit örneği, en acıklı örneklerden biri sosyoloji okumak isteyen bir arkadaşım. Benim son iki Hı -hı. sene boyunca çok kitap, çok okuyan bir arkadaşım. Son iki sene boyunca kitap okumadı. Şimdi benzer bir arkadaşım Londra'da. Arttırdı okuduğu kitap sayısını. Çünkü biliyor ki yazdığı makalede isim vermek zorunda. Okuduklarından evet. kanıt vermek zorunda. ilgisinin ne Hı. kadar olduğunu kanıtlamak zorunda. ve Bu yüzden kitap okurken de aynı zamanda stajlarını da arttırdı ki deneyimlerinden de söz edebilsin. Şimdi bir yerde gerçekten sosyoloji okumak isteyen insanın niteliğini arttıracak ve bunu destekleyecek bir yapı evet. var. Aha. Diğerinde de matematik çözdüğü Türkçe sorusunu, tarih sorusunu, matematik sorusunu. Şimdi bu insanın Hı. uzun vadede ülkeye katacakları ya yani bunu evet, düşündüğümüzde hı. gerçekten en faydalısını mı yapıyoruz? Bir de faydacılık? işin şöyle de bir noktası var Mavi. Ben arkeoloji okuyorum ve tarih hı hı. sorusu çözmek için sözelden sınava girmem gerekiyor. Ama arkeoloji hı hı. puanımla ben geçen sene TM'den İstanbul Üniversitesi arkeolojiye kayıt yaptırdım. Sosyoloji de yine aynı şekilde TM'den alıyor. Ama sosyoloji sorusu çözmek için LYS'de yani ikinci sınavda sözel bölümünün sınavına girmen gerekiyor. Yani hı hı. sorularını evet. çözdüğün bölümün... Puanına göre girmiyorsun. Sorularını çözmediğin bölümün puanına göre seçiyorsun aslında. Evet aslında tam bu sizin söylediğiniz noktada. E, hayalde e, gerçekleştirilmesi istenen. hani Her üniversite gerçekten kendi bölümünü e, okumak isteyen ve bu alana ilgisi olan öğrenciyi seçebilmeli. Aslında e, gerçekleştirilmesi hayal edilen sistem bu. Ama bu sistemi nasıl gerçekleştirecek? İşte bu noktada. Öğrenci e, belki birkaç üniversiteye birden başvurabilmeli e, aynı üniversitelere ama e, tabii burada yine e, seçimde e, sınav sistemi her üniversitenin kendi oturtacağı seçim e, kriteri e, tüm e, Türkiye'deki öğrenciler ve sistem tarafından etik olarak bulunacak mı? Etik olarak kabul edilecek mi? Bir kabul ediliş süreci olacak. Yani en, durum, önemli evet, en önemli nokta burası dediğiniz ee, gibi. Evet, en önemli nokta burası. Belki e, sen e, bu konuda çok ilgili arkeolojiyle ilgili çok Hı -hı. E, çalışmaların var, merakın ilgin var ve bu konuda yeteneklisin. Ama yarın o, o üniversite seni neden seçmedi diye e, etik olarak hani e, itiraz edebilirsin. Hani burada biz e, bir sınav var ve sınav sistemiyle ilgili adaletsizlikler konusunda bir sistemi e, eleştiriyoruz. Ama Hı -hı. diğer türlü bir e, şey olduğunda her üniversite kendi sınavını yaptığında e, bu durumu kabullenene kadar oturtana kadar ülkemizde birçok üniversite şarbi altına girecektir. Hani bu seçimine ilgili güvensizlikler sınavla ilgili süreçlerde. Maalesef hani evet belki böyle olması gerekiyor ama bunun oturma süreci de ülkemizde. E, ama bir, bu, toplum, e, bu toplum size çok zorlanır mı? Çünkü sınav sisteminin değişme hızını göz önünde bulundurursak. Evet biz değişikliklere hazır, e, alıştık. <gülüyor> Çok, e, her değişikliğe hemen uyum sağlıyoruz. A, artık yani gün öfke, Yani itiraz ederlerdi. Öfkelerini gösterirlerdi. Şimdi her yeni değişiklik olduğunda nereden ne kazanırımın puanın hesabını <gülüyor> yapıyorlar. Ne kadar not alırsam ne Mükemmel kadar soru çözersen. İşte evet, yani bir da bunu... bu sınav sistemi dediğimiz şey aslında sadece sınavı, okulu değil, senin hayatını da etkiliyor. Yani birileri geliyor, yukarıdan senin hayatını değiştiriyor, senin hayatını etkileyecek noktayı değiştiriyor ve sen bundan bir çıkar elde etmeye çalışıyorsun. Evet. Bir insanın hayatı da çok yukarıdan gelen değişimlerle değişiyor. Belki de değiştirmek istemezken değişiyor. Bu arada süremizin de aslında ufak ufak sonuna değil geliyoruz. Mi? Ve size çok teşekkür ederiz. Çok değerli bir sohbet oldu bizim için. Ya i̇nanıyorum mavi için de öyledir. <gülüyor> Tabii ben ki. teşekkür ederim. E, düşüncelerinizi paylaşmak e, okuldan biri olarak öğrencilerle e, keyifliydi. E, umarım bu e, bundan sonraki süreç öğrenciler için en adaletli ve gerçekten kendilerini tanıyıp mutlu olabilecekleri meslekleri yönelebilecekleri bir sürece <gülüyor> doğru gidiyor olur. <gülüyor> Dileriz. Ki. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ben, başka teşekkür bir programda tekrardan görüşürüz sizinle. Oldu iyi çalışmalar. İyi çalışmalar teşekkürler. Evet Denizciğim bir söylenmeli ve şikayet dolu bir program daha yapmış olduk sanırım. Aslında haklısın e, programın başında bu sistemin iyi yönleri de vardır <gülüyor> diye evet, stüdyoya olacaktık. girmiştik. Fakat e, ister istemez aslında bu çok doğal bir şey belki de çünkü kendi yaşadığımız acılar da var. Yani... E, Sekizinci sınıfa geçiş dönemimde büyük bir kayıp var. Çünkü o kasaya sınavım vardı. Üniversiteye geçiş döneminde iki yıllık bir kaybım var. Yani hayatta ilgili bir şey yapmadığım bir kayıp var. Çünkü oturup işte limit çözmeye çalışıyordum. integral çözmeye evet. çalışıyordum. Ve yapamadığım zaman sanki hayatta hiçbir şey başaramıyormuşum gibi hissediyordum. Benim içimde ben de hani hep bu sistemin <gülüyor> biraz dışında kalma şansına eriştim. <gülüyor> ve arkadaşlarımdaki değişimi gözledim. Ve o benim için Tüller Rüpertici'ye gidiyor. Çünkü gerçekten... Bazı arkadaşlarımı yitirdim yani bu iki, süre, iki senelik süreçte. Evet. Yani mesela benim için vapurda tercihlerin açıklandığı hı hı. günün sabaha duyduğum şu konuşma korkunç. Hocam işte hı. elektronik mühendislik olacaktı işte makine mühendisliği oldu. Benim oldu. için <gülüyor> kabul edilemez bir şey. Ne demek yani puanlara göre insanların hayatları... Belli raylara bir yerlere giriyor Hı -hı. ve kimse gerçekten bölüme göre değil puana göre karar veriyor. Ve bu sürece iki senede, üç senede kimliğini, özellikle politik kimliğini, entelektüel kimliğini gerçekten ciddi derecede Gençliğini kaybediyorlar. Gençliğini kaybediyorsun aslında. Böyle de bir durum var. Gezi'ye gelmediler. Çok fazla çocuk gelmedi. Niye? Çünkü sınava çalıştılar. Sınava çalışıyorlardı, evet. Ee, bunlarla birlikte aslında bir yandan da e, sosyolojik olarak da bir önemi var aldığın puanın. Gördün mü? Bilmem kimin işte kızı 440 yapmış, sen 210 <gülüyor> yaptın gibi konuşmalara sıkça şahit oluyorsun aslında o üniversite dönemi arasında. Ve bir yandan da zaten kendine kızgınsın, istemsiz Herkes bir şekilde kızgınsın. kızgınsın. Çok Çok korkunç yani evet, şu anki Evet, evet yani. Ee, ve bunun sonrasında bir de etrafından baskı görüyorsun. Bu konu böyle uzar gider. Tamam peki, Abicim. hadi. <gülüyor> tamam. E, Sonlandıralım o zaman evet, Haftaya tekrardan biz burada olacağız <gülüyor> Ben Mavi, Deniz'le birlikte de çok hoş söylenmeli bir programda Sonra Umarım geldik. siz de zevk kalmışsınızdır <gülüyor> İyi haftalar Hoşçakalın